As-salamu aleyküm ve rahmetullahi. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahin ahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nevudu billahi min şururi enfüsüne ve min siyyati amalina. Men yehdihillah felamudille leh, ve men yudlil felahâdiye leh. Ve neşhedü la, la ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Ve neşhedü enne abduhu ve ama بعد, fayyâ ibadallah, itta kulâhu ve atiyyuhu, inna allahu ma'alzîne ittaqû, velzînehum muhsinûn. Kâlallâhu taala, fihi kitâbihi lkerîm, azzubillâhimine shaytâni Kul erayîtum in asbaha ma üküm femen famen yatiyüm bima'im maayin. Sadakallâhu lazîm. De ki Sabah kalktığınızda sular çekili vermiş, yok olmuş olsa size tertemiz bir suyu kim getirir? Mülk Suresi son ayet. Evet, yazın kuraklıktan şikayet ettik. Şimdi yaklaşık bir haftadır ciddi manada yağmurlar var. Toprak yağmura doydu. Mersin gibi bazı yerlerde e, ölümle sonuçlanan sel felaketleri oldu. Bugün su ve yağmur üzerine e, bazı konuları düşündürmeye çalışacağım. Rahmeti zahmete çevirmekte insanoğlunun eline su dökecek yok. Zaten Nuh tufanı da ilahi ve nebevi rahmeti takdir edemeyen insanın kendi çağırdığı bir ceza idi. Suya hükmünü geçiremeyen, onunla yarışamayan, yağmura yal veya dur diyemeyen, sellerin ve doğal afetlerin ders veren zararlarını teknolojisiyle sıfırlayamayan insanın, kendi acizliğini ve tabiatın, alemlerin Rabbine teslim olması gerektiğini kabul için, aslında çok zeki ve kültürlü olmaya gerek bile yok. Yaz kurak geçti diye şikayet ederken, işte kışın günlerce yaran rahmetten de, yer yer şikayet eden zavallılar durumunda nice insanımız. İnsanoğlu, kendi fıtratının aksine hareketle dünyayı kendine zindan edip, topluma da zulmettiği yetmiyormuş gibi, tabiattaki ilahi kanunun yani sünnetullahın sınırlarını ihlal edip, yer yer çevreyi kirletmenin, ozon tabakasını bile e, gazlarla doldurmanın e, sıkıntısını nice mahlukata da çektiriyor. Kendisi de e, yeryüzündeki iklim değişikliklerine ve daha nice afetlere e, dünyevi bir avans olarak yaptıklarının cezasını çekmiş oluyor. Tabi sadece yer yüzünü kirletenlerin değil, masum insanların, bu suça katılmayan insanların da beraber zarar görmesine sebep oluyor. Ayette ve takofu fitneten diye başlayan ayette hatırlarsanız, öyle bir fitneden sakının ki sadece onu yapan zalimlere has kalmaz onun cezası denilen bir fitne yer yer. Efendim, konuya daha bir net olarak girersek, su içme ve bitkilerin sulanması yanında nice yönüyle hayatımızı kolaylaştıran ve en önemli bir temizlenme aracı olan bir nimettir. Bazı ibadetleri yapmak için de farz olan abdest veya gusül abdesti ancak su ile yerine getirilir. Abdest bir ibadettir aynı zamanda. Dış temiz, dışımızı temizlediği gibi insanı iç temizliğe de e, ulaştırır. Çünkü abdest nurdur. Abdest üzerine abdest ise nur üzerine bir nurdur. Diğer yönden namaz için giysilerin, bedenin ve namaz kılınacak yerin de Temiz olması dinin şart gördüğü hususlardandır. Temizliğin de su olmadan mümkün olmadığını hepimiz biliriz. Kur'an sizi temizlemek için gökten Allah su indiriyor der. Enfal suresi 11. ayette. Suyun fazla olmadığı bölgede yayılmaya başlayan dinin su ve su ile temizlik konusunu öne çıkartması, bir su medeniyeti oluşturması suyu aramayan, sudan ve rahmetten kaçan batı insanına bir ufuk açması elbette gerekiyordu. Çeliğe su verince kuvvetlenir, tohuma çiçeğe su verince filizlenir, dallanıp budaklanır. Çölde kalmış bir yolcuya su verirseniz hayat vermiş olursunuz. Kraç topraklar çölleşen yer suya hasrettir.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 porsiyan bitkilere hayat vermesi bu lütuf zincirinin sadece görünen bazı halkaları. Su adına kasideler yazılan nimettir. Alemlere rahmet olarak gönderilen zatla rahmet olan inzal rahmet olarak inzal olan yağmurun arasında güzel bir bağ kuran peygamber sevgisini su sevgisiyle simgeleştiren su kasidesini bir hatırlayı verelim. Su Allah'ın yüce beyanında cennetin güzellikleri arasında sık sık yer alan bir hediyedir. İman edip salih amel işleyenlere altından ırmaklar akan, zemininden sular çıkan cennetler olduğunu e, müjdele der Kur'an nice ayetlerinde. Su, semadan inen Kur'an'a benzer. Semadan Kur'an inzal edildiği gibi yağmur da yine semadan, yukarıdan inzal edilmiştir. Her ikisi de rahmettir. Bir çiçeğin, bir gülün semadan inen rahmete, yağmura ihtiyacı vardır. Yoksa bir ot yağını bir diken parçası olur, ölür gider. Bir insanın da semadan inen rahmete, Kur'an'a ihtiyacı vardır. Yoksa canlı cenazeye, elbiseli oduna benzer, ruhen ölür gider. Su hayat kaynağı olabilir. Kur'an ise ab-ı hayattır. Ölümsüzlük suyu. Kur'an namelerinin ruhu coşturması gibi su sesi de insana huzur verir. İkisi de Allah'ın kitabıdır çünkü. Birini içmeye başlarken Elhamdülillah deriz diğerini içtikten sonra. Kur'an çeşmesi, cehennemimizin ateşini söndürecektir. Suyun ateşi söndürdüğü gibi. Aslında biri yanıcı, biri yakıcı. İki elementin birleşmesinden ateşi söndüren bir sıvı yaratması, zıtları birleştiren, acıya tat, çileye zevk katan bir zatın muhteşem bir sanatının bir görüntüsüdür. Bilindiği gibi hidrojen yanıcı bir gaz, oksijen ise yakıcı. Ama su gaz da değildir, hidrojenin zehirli bir gaz veya öldürücü bomba olduğu, ağırlıklı oranda ondan meydana gelmiş suyun ise tatlı ve ihya eden olması, üzerinde düşünülmesi gereken bir özelliktir. Hangi insan evinin bahçesinde bir çağlayan olmasını istemez ya da güzel bir nehir kenarında bir köşkünün olmasını öyleyse iman ve salih amellere sarılsın suyun o güzel görüntüsü ve şırıltısı cennette onu, onu bekliyor. Tabi bir de Kevser. Rasulün sunduğu rahmet çeşmelerinden dünyada içenler için. Tabi insan özgür. Zakkum, irin ve kaynar suyu da tercih edebilir. Dünyaca, dünyada onca temiz içecekleri bırakıp alkolü tercih ettiği gibi. Zemzem.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 kaynar su ve irin tercih etme özgürlüğü de var. Ama su tufandır aynı zamanda. Firavunları ve destek destekçilerini de boğandır. Gökten sadece rahmet yağmaz. Gazap yağdığı da olur. Rahmet, özdeki zehiri artıran işlev de görür bazen. Kirazın üzerine inen su, onun lezzetini artırırken, Ebu Cehil karpuzu gibi zehirli bitkilerinde zehrini artırır. Kur'an'ın müminlere şifa ve rahmet olması, zalimlerin hüsranını artırması aynı özellikle izah edilir. Kur'an'ın 80. İsra Suresi 82. ayetinde ifade ettiği gibi, Kur'an şifa ve rahmettir. Ama sadece ilacın kutusundaki yazıların prospektüsün okunmasıyla şifa beklenmez. Orada tarif edilen özellikler içerisinde ilacın kullanması insanlara şifa getirecektir. Evet, Kur'an aynı zamanda rahmettir de sen de rahmet ol ince ince ve latifçe yağ gül tomurcuklarına güldür yüzünü güllerin.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 Musa'nın Rabbine ve mesajına kör ve sağır olanlar için su, ne hayat kaynağıdır ne de bir dost. Onlar suya akseden kendi canavar görüntülerinin pençelerinde kıvranacaktır. Saydamdır su, aynadır. Bakan göze göre rengi değişir. Yeşil gözle bakan yeşili, kızıl gözle bakan kızılı görecektir. Firavunlar Kızıldeniz'de boğulurken Musa'lar yeşil ova gibi sıratta, sıratı müstakimde yol almıştır, yol alacaktır. Bazıları hayat boyu suyu arar, bilmez ki vermez suyu, ipsize kuyu. Bazıları da serabı su zanneder, zehri şerbet sananlar gibi. Su gibi aziz olmak için izzeti doğru yolda, yolda aramak, doğru yerde bulmak gerekir. Suya sabuna dokunmadan temizlenmek, tertemiz insan olmak mümkün değil. Bazı bedelleri zorlukları olsa da rahmet deryasından yararlanmak için derine dalmak, fincancı katırlarını ürkütmek, su kenarındaki bu kurbağaları bağırtmak pahasına da olsa suya sabuna dokunmak, başkalarına da suyu sabunu ulaştırmak gerekir. Öyle demiş şair, ''A bu pake ne zarar?'' vak vakayı kurbağadan. Su uyur, düşman uyumaz derler. Aslında uyanık suları uyandıran, akıp coşan ve çağlayan suları çok gördük. Düşman uyumaktan çok bugün uyutma sevdasında. Dinle bak, yağmur, rahmet sesi hepimizi uyandırmak için gökten bize ulaşıyor. Unutma, su götürmez bir hakikat ki zaman su gibi akıp gitmekte. Şu fırtınalı kış günlerini cennet gibi bahara çevirecek, susuzluktan kuruyan dilimize, kavrulan gönlümüze, yeniden hayat verecek suya kavuşmak için hayat kaynağını, rahmeti uzaklarda aramaya gerek yok. İşte yakınımızda, evimizin duvarında su gibi rahmet olan, su gibi gökten inen, su gibi Hayat kaynağımız olan Kur'an yeniden dirilmemiz için e, hep beraber kendisine sarılmamızı bekliyor. Basu badel mevt'i daha dünyadayken yaşamak açısından e, ölümsüzlük suyuna kavuşmak bakımından gökten indirilen o rahmete hayat kaynağı olan Kur'an'a yeniden sarılmamız ve kana kana ondan içmemiz, ümidi duası tavsiyesiyle e, Rabbim ibadetlerimizi ve rahmet olan Kur'an'ı e, gönlümüzden, hayatımızdan çıkartmasın diye dua edip ona yapışıyoruz. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam kelamullahi'l melikil azizil allam Kema kal Allah ve Teala ke ve Teala fil kelam veiza kuri el Kur'an festemi ulah ve ansitul alakum turhamun auz bilahi min shaitanir rajim İsmi Allahir rahmanir rahim inna dina